Bir Mütekabiliyet Hikayesi Yunanistan ve Türkiye'de Azınlık Vakıfları 1. Giriş Yunanistan ve Türkiye devletlerinin ülkelerindeki Müslüman ve gayrimüslim azınlıklarla ilgili olarak en sık kullandıkları kelime muhtemelen mütekabiliyettir. Her iki ülkede yarım yüz aşkın süredir siyasi eğilimlerinden ve ideolojik tabanlarından bağımsız olarak neredeyse tüm hükümetler Müslüman ve gayrimüslim cemaatlerin azınlık haklarını kısıtlayan yasalarına, politikalarına ve uygulamalarına meşruiyet kazandırmak için hep aynı mütekabiliyet argümanına başvurmuşlardır. Her iki ülkede politikalarını onlarca yıldır Lozan Antlaşması'nın 45. maddesinin mütekabiliyet için hukuki dayanak oluşturduğu tezine dayandırmıştır. Bu teze göre söz konusu hüküm Yunanistan ve Türkiye'nin Lozan kapsamındaki azınlıklarını koruma yükümlülüklerini diğer tarafın bu görevleri yerine getirmesi koşuluna bağlamaktadır. Yunanistan ve Türkiye için Müslüman ve gayrimüslim azınlıklarını koruma konusunda paralel yükümlülükler getiren apaçık bir hükmü kasten çarpıtan iki ülke onlarca yıldır dış politikada birbirlerini mağlup etmek için kendi vatandaşlarını rehin tutmakta ve birbirlerine karşı kullanmaktadır. Hem Yunanistan hem de Türkiye, mütekabiliyet ilkesinin insan hakları anlaşmaları için geçerli olmadığı ve devletlerin kendi vatandaşlarının temel haklarını koruma görevini başka devletlerin politikalarını şartına bağlayamayacakları konusunda uluslararası hukukçular ve kuruluşlar tarafından dile getiren itirazları göz ardı etmiş, kendi kamuoylarını azınlıklarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmalarının meşruiyetine yine inandırmaya başarmışlardır. Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası insan hakları hukukunun gelişmesiyle ve dünya genelinde kitlelerin adaletsizlik eşitsizlik ve ayrımcılık gibi sorunlara karşı seferber olmaya başlamasıyla birlikte Türkiye ile Yunanistan'ın gerek uluslararası toplumu gerekse kendi toplumlarını mütekabiliyet hikayesiyle kandırmaya devam etmeleri giderek güçleşmektedir. İki ülkenin Müslüman ve gayrimüslim azınlıklarının hukuk ve siyaset alanlarına hareketlenmeleri, mütekabiliyet argümanını zorlamakta, Avrupa İnsan Hakları rejimindeki ilerlemeler ve uluslararası toplumun Avrupa'daki azınlık sorunlarına giderek daha fazla ilgi göstermesi bu sürece katkıda bulunmaktadır. Türkiye örneğinde AB katılım süreci de bu konuda önemli rol oynamıştır. Ayrıca 1999'dan itibaren Yunanistan ile Türkiye arasında ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi konularda yaşanan yakınlaşma iki tarafın azınlık politikaları üzerine bir baskı oluşturmuştur. Bu raporun amacı, mütekabiliyet politikalarının Yunanistan ve Türkiye'deki Müslüman ve gayrimüslüm azınlıkların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini incelemek, özellikle de söz konusu politikaların bu azınlıklara ait cemaat vakıfları açısından ne gibi sonuçlara yol açtığını analiz etmektir. Yunanistan ve Türkiye'deki Müslüman ve Müslüm cemaat vakıflarının mülkiyet ve öz yönetim sorunlarına özel olarak odaklanılan raporda, cemaat vakfı sorunu tarihsel bağlamı içerisinde Lozan'dan bugüne geçirdiği gelişim süreci çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. Yunanistan ve Türkiye devletlerinin kendi azınlık vakıflarına ilişkin yasaları, politikaları ve uygulamaları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vurgulanarak bugüne kadar kaydedilen ilerleme eleştirel bir şekilde değerlendirilecek ve mevcut sorunlar tanımlanacaktır. Cemaat vakıflarının karşı karşıya olduğu sorunlar demokratik, sürdürülebilir ve adil çözümler geliştirme çabalarına katkıda bulunmak umuduyla Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine politika çözümleri önerilecektir.